Charles Holmes Sir Arthur Conan Doyle Beş Portakal Çekirdeği Seslendiren Akın Altan 1882-1890 yılları arasındaki Charles Holmes vakalarına ilişkin not ve kayıtlarıma baktığımda, tuhaf ve ilginç özellikler taşıyan o kadar çok olayla karşılaşıyorum ki, aralarında seçim yapmakta zorlanıyorum. Fakat bunlardan bazıları gazeteler aracılığıyla zaten okurlara yansımıştı. Diğerleri ise... Gazetelerin özellikle yer vermek istediği konu olan, dostum Holmes'ün yüksek düzeydeki özel yeteneklerini sergileyebilmesine olanak verecek niteliklerden yoksundular. Birkaç olay dostumun çözümleme becerisini bozguna uğratıp sonu olmayan başlangıçlar olarak kalırken, birkaçı da kısmen çözüme kavuşmuş, açıklamaları ise Holmes için çok değerli olan mantıklı, kesin kanıttan çok tahmine ve kuşkuya dayandırılmıştı. Fakat bunlardan birinin ayrıntıları o kadar ilginç, sonucu öylesine şaşırtıcıydı ki, olayda tamamen açıklığa kavuşmamış ve olasılıkla kavuşmayacak noktalar bulunmasına rağmen onu anlatmadan yapamam. 1887 yılı kayıtlarını tuttuğum ilgi Çekme Düzeyi Farklı Bir Vakalar dizisi sundu bize. Bu 12 aya ilişkin vaka başlıklarının altında gördüğüm şunlar. Paradox Chamber olayı. Bir mobilya deposunun bodrum katında lüks bir kulüp işleten, Amatör dilencilik örgütü, sonra İngiliz yelkenlisi Sophia Anderson'ın ortadan kaybolması olayı var. Bir de Upa adasında Reese Patterson'ın başından geçen garip macera sayılabilir. Son olarak da Camberwell zehirlenme vakası geliyor. Bu sonuncu vakada anımsanacağı üzere Holmes, ölü adamın saatini kurarak saatin en son iki saat önce kurulduğunu saplamış ve adamın bu süre içinde yatağa girdiğini kanıtlamıştı. Vakanın aydınlatılmasında çok önemli bir çözümleme olmuştu bu. Bütün bu olayları belki ileride kaleme alabilirim. Fakat onlardan hiçbiri şimdi anlatmak üzere kaleme sarıldığım olaydaki kadar garip olaylar zinciri sunmuyor bize. Eylül'ün son günleriydi. Ekinoks rüzgarları tüm şiddetiyle başlamış, sabahtan beri uğultuyla ve yağmurla pencereleri öyle dövüyordu ki burada insan elinden çıkma büyük Londra'nın göbeğinde bile biz kapımızı günlük hayattan bir an için kaldırmak ve insan uygarlığının parmaklıkları arasındaki kapesdeki vahşi hayvanlar gibi bize çığlıklar atan doğanın bu büyük güçlerinin varlığını tanımak zorunda kalıyorduk. Akşam yaklaştıkça fırtına gittikçe azıyor, rüzgar bacada bir çocuk gibi ağlayıp ıçkırıyordu. Sherlock Holmes, şöminenin bir yanında düşünceli bir tavırla oturmuş, tuttuğu suç kayıtlarını düzene sokuyor, ben de diğer yanda Clark Russell'ın güzel denizcilik öykülerine dalmış okuyordum. Dışarıdaki fırtınanın uğultusu ve yağmurun şakırtısı, öykülerde betimlenen rüzgar ve dalga seslerine karışıyor gibiydi. Eşim halasını ziyarete gittiğinden bir kez daha, birkaç günlüğüne Baker Street'teki bu eski meskenimin sakin olmuştum. ''Kapı çalındı.'' dedim dostuma. Kim gelebilir bu gece? Bir arkadaşım mı acaba? Senden başka arkadaşım yok, diye yanıtladı. Ziyaretçilere kucak açmam ben. Öyleyse bir müşteri? Müşteri ise ciddi bir vaka geldi demektir. Yoksa böyle bir günde ve saatte hiçbir şey insanı yerinden oynatamaz. Belki de ev sahibimizin teklifsiz bir ahbabıdır. Holmes'ün tahmini doğru çıkmadı. Çünkü koridorda ayak sesleri vardı. Oda kapısı vuruldu. Holmes... Uzun kolunu uzatarak lambayı kendinden uzaklaştırdı ve gelecek olanın oturacağı boş koltuğa doğru çevirdi. ''Giriniz!'' dedi. Giren adam yirmilerinde, iyi giyimli, derli toplu ve tabırlarında incelik gözlenen bir gençti. Elinde tuttuğu ve su damlaları süzülen şemsiyeyle giydiği uzun, parlak yağmurluk nasıl bir havadan geldiğini belli ediyordu. Lambanın ışığında çevresine bakındı. Soluk yüzüne baktım... Yüz ifadesi büyük bir sıkıntının yükü altında ezilen birininkine benziyordu. ''Size özür borçluyum'' dedi altın kelebek gözlüğünü gözlerine götürerek. Rahatsız etmediğimi umarım bu sakin ve sıcacık odanıza fırtınanın ve yağmurun varlığını duyum satan izler getirdim dışarıdan. ''Yağmurluğunuzu ve şemsiyenizi alayım'' dedi Holmes. ''Askıda dururken çabucak kururlar. ''Güneybatı'dan geliyorsunuz sanırım.'' ''Evet, Horşim'dan.'' Topuklarınızda gördüğüm kil ve kireç karışımı izler bu konuda çok belirleyici. Danışmaya geldim. Bu kolay. Ve yardım istemeye. İşte bu her zaman kolay değil. Sizden söz edildiğini duydum Bay Holmes. Binbaşı Prendergay Stankerville kulübü skandalında kendisini nasıl kurtardığınızı anlattı bana. Evet, yok gerek kağıt oyununda hile yapmakla suçlanmıştı. O bana sizin her olayda çözüme ulaştığınızı söyledi. Biraz abartmış. Hiç alt edilmediğinizi de söyledi. Dört kez alt ettiler beni. Üç kez erkekler, bir kez de bir kadın. Başarılarınızın sayısı yanında bunların önemi yok sanırım. Genellikle başarılı olduğum doğrudur. O zaman benim sorunumda da başarılı olabilirsiniz demektir. Sandalyenizi ateşin yanına çekip başınızdaki sorunun ayrıntılarını anlatır mısınız? Sıradan bir vaka değil. Bana getirilen hiçbir vaka sıradan değildir. Ben en son başvurulan temiz mahkemesi gibiyimdir. Fakat bayım, yine de hayatınız boyunca ailemin başına gelenlerden daha esrarengiz ve açıklanması olanaksız bir olay örgüsü dinlemiş olduğunuzdan kuşkuluyum. Beni meraklandırıyorsunuz, dedi Holmes. Lütfen başından itibaren olanları anlatın. Daha sonra ben de çok önemli bulduğum ayrıntıları size sorayım. Genç adam sandalyesini çekip oturdu ve ıslak ayaklarını şömineye uzattı. Adım John Openshaw, diye söze başladı. ''Fakat anladığım kadarıyla kendi yaşantımın anlatacağım bu belalı işle ilgisi yok. Bu aileden gelen bir mesele. Olup bitenlere ilişkin bilgi vermek için olayın başına dönmem gerek.'' Büyük babamın iki oğlu vardı. Amcam Elias ve babam Joseph. Babamın Coventry'de küçük bir fabrikası vardı. Bisikletin icadı üzerine fabrikayı genişletti.'' Dayanıklı open shove lastiğinin patentini alıp işinde başarıya ulaşınca fabrikasını kolayca satıp eline geçen parayla rahat bir emeklilik sürmeye başladı. Amcam Elias gençken Amerika'ya göç etmiş ve Florida'da çiftlik sahibi olmuş. İşleri çok iyi gitmiş. İç savaşta önce Jackson'ın sonra albaylığa yükselttiği Hood'un ordusunda çarpışmış. Generalliği teslim olduğunda amcam çiftliğine geri dönüp 3-4 yıl daha orada kalmış. 1869 ya da 1870'de ülkemize dönmüş ve Sarsak ise Harşım yakınlarında küçük bir arazi alıp yerleşmiş. Aslında Amerika'da büyük bir servet edinmiş. Geri dönmesine zencilerden hoşlanmaması ve cumhuriyetçilerin onlara bazı haklar vermesini hazmedememesi neden olmuş. Amcam huysuz, çabuk öfkelenen ve öfkelendiğinde ağzını bozan bir adamdır. Yalnızlığı çok severdi. Harşım'da geçirdiği on yıl boyunca kasaba'ya adım attığını sanmıyorum. Evinin etrafında bir bahçesi ve iki veya üç tarlası vardı. Bütün işlerini orada görür, haftalarca odasından çıkmadığı olurdu. Çok hiçki ve sigara içerdi. Hiç kimseyi görmez, arkadaş edinmekten hoşlanmaz, hatta kendi kardeşini bile istemezdi. Bana kötü davranmadığını söyleyebilirim. Hatta bana ilgi duyardı. Beni ilk gördüğünde 12 yaşımda vardım. O döneli 8-9 yıl olmuştu. Benim kendisinin yanında kalmamı rica etmişti babamdan. Bana karşı kendince iyi davranırdı. Ayık olduğu zamanlarda benimle tavla ve dama bile oynardı. Hizmetçiler ve satıcılar karşısında beni kişisel temsilcisi yapmıştı. Böyle ki 16 yaşıma girdiğimde evin efendisi gibiydim. Bütün anahtarlar elimdeydi. Onu yalnızken rahatsız etmemek koşuluyla istediğim yere gider, istediğim şeyi yapardım. Bir tek şey dışında. Tavan arasındaki kilitli oda herkese yasaktı. Çocukluk merakıyla anahtar deliğinden odaya göz atmış ama böyle bir odadan beklendiği üzere eski bavullardan ve tomarlardan başka bir şey görememiştim. Bir gün, Mart 1883'te üzerinde yabancı pul olan bir mektup geldi. Masada, albayın tabağının önünde duruyordu. Amcama mektup gelmesi olağan bir şey değildi. Çünkü hiç arkadaşı yoktu ve ödemelerini peşin parayla yaptığından hiç hesap pusulası gelmezdi. Mektubu alırken, Hindistan'dan geliyor, dedi. Pondişeri'nin posta damgası var, ne olabilir ki? Aceleyle açarken zarfın içinden beş tane portakal çekirdeği fırladı ve tıkırtıyla önündeki tabağa düştü. Bunun üzerine ben gülmeye başladım. Fakat amcamın yüzündeki ifadeyi görünce gülüşüm dudaklarımda dondu. Ağza açık, gözleri dışarı fırlamış, yüzü sapsarı, titreyen elindeki zarfa bakıyordu. Kı, kı, kı, diye bağırdı. Tanrım! Günahlarım peşimde! Ne oluyor amca? dedim. Ölüm! Dedi ve hızla masadan kalkarak odasına çekildi. Orada korku içinde titreyerek kala kaldım. Zarfa alıp baktım. İç kapakta zanklı şeridin hemen üstünde kırmızı mürekkeple karalanmış üç tane K harfi vardı. Beş kuru çekirdekten başka bir şey yoktu. Amcamın üzerine çöken bu dehşetin nedeni ne olabilirdi? Kahvaltı masasından kalktım ve merdivenleri çıkarken aşağı inen amcamla karşılaştım. Bir elinde paslı bir anahtar, Diğer elinde para kutusuna benzeyen pirinç bir kutu vardı. Tavan arasındaki odadan iniyor olmalıydı. ''Ne isterlerse yapsınlar. Onları hala mat etmesini bilirim ben.'' dedi. Mary'e söyle. Bugün odamdaki şömineyi yaksın. Bir de orşından avukat Bayford'umu çağır.'' Dediklerini yaptım. Avukat geldiğinde amcam beni de odasına çağırdı. Şöminedeki ateşin içinde yanmış kağıtların külleri vardı. Kapağı açık ve içi boş pirinç kutuda yanındaydı. Kutuya baktığımda ilkildim. Kapağında basılı biçimde sabah mektup zarfında gördüğüm üç K harfi vardı. Amcam konuşmaya başladı. ''Can, vasiyetnamem için tanıklık yapmanı istiyorum. Tüm yarar ve zararlarıyla mülkümü kardeşime, yani babana bırakıyorum. Hiç kuşkusuz sonra sana kalacak. Huzur içinde keyfini çıkarırsan ne âlâ.'' Aksini gözlemlediğin takdirde sözümü tut evlat. Onu can düşmanına bırakarak. Sana böyle iki taraflı bir şey verdiğim için üzgünüm. Ama işlerin nereye varacağını bilemem. Belgede Bay um göstereceği yere imzanı atıver. Belgeyi söylendiği gibi imzaladım. Avukat onu alıp gitti. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu garip olay benim üzerimde büyük etki yaptı. Derin derin düşündüm. Belleğimde evirip çevirdim. Ama bir anlam veremedim. Haftalar geçtikçe heyecanın yatışmasına ve günlük yaşantımızın alışılmış akışını etkileyen herhangi bir şey olmamasına rağmen... ...olayın arkada bıraktığı belirsiz korku duygusunu silkip patamadım. Fakat amcamdaki değişikliği görebiliyordum. Eskisinden daha çok içiyordu. Daha çok içine kapanır olmuştu. Zamanının çoğunu kapısını içeriden kilitlediği odasında geçiriyordu. Bazen bir sarhoşluk çılgınlığı içinde evden dışarı fırlıyor elinde bir tabancayla bahçede deliler gibi koşarken hiç kimseden korkmadığını, kimsenin, hatta şeytanın bile kendisini koyun gibi bir ağla tıkamayacağını haykırıyordu. Fakat bu öfke nöbetleri geçtiğinde, benliğinin derinliğindeki dehşet karşısında, artık daha fazla yüzünü kızartıp utançtan konuşamayan biri gibi hemen, gürültü patırtı içinde kapıya koşup arkasından kilitliyor, sürgüleri sürüyordu. Böyle zamanlarda soğuk havada bile, Yeni yıkanmış gibi yüzünün terden parladığını gördüm. Bay Holmes, sabrınızı taşırmamak için meselenin sonuna gelmek istiyorum. Bir gece, sözüne ettiğim o sarhoşluk çılgınlıklarından birinde geri dönmedi. Aramaya çıktığımızda onu bahçenin dibindeki yosun tutmuş küçük kabuzda yüzü koyun yatar biçimde bulduk. Çevrede çatışma izi yoktu. Suyun derinliği en fazla 60 santim kadardı. Kendine özgü kişiliği bilindiğinden polis intihar ettiği sonucuna vardı. Fakat ben... Onun ölümü düşünmekten bile nasıl ürktüğünü bildiğimden, şansını fazla zorlayıp ölümü arandığı fikrine kendimi inandırmış bulunuyorum. Sonuçta olay kapandı, amcamın mülkü babamın üzerine geçti. Banka hesabındaki 14 bin sterlin kadar parada. Bir dakika, diye araya girdi Holmes. Anlattığınız olay sanırım dinlediklerimin en ilginçlerinden biri. Amcanızın aldığı mektubun geldiği tarihle intihar sanılan ölüm tarihini söyler misiniz? Mektup, 10 Mart 1883 günü gelmişti. Ölüm anı da 7 hafta sonra, yani 2 Mayıs gecesiydi. Teşekkürler. Lütfen devam edin. Babamın evi devraldığında isteğim üzerine, o kapalı tavan arası odasında dikkatli bir inceleme yaptı. İçindekilerin yok edildiği pirinç kutu oradaydı. Kapağın iç yüzündeki bir etikette, KKK -K -K harflerinin altında mektuplar, notlar, makbuzlar ve kayıt defteri sözcükleri yazılıydı. Bunlardan amcamın ne tür belgeleri yakmış olduğu anlaşılıyordu. Odadaki diğer şeyler önemli değildi. Dağınık kağıtlar ve defterler amcamın Amerika'daki yaşantısıyla ilgiliydi. Bazıları savaş günlerini yansıtıyor, amcamın görevini iyi yaptığını ve cesur bir asker olduğunu gösteriyor, diğerleri ise savaş sonrasında güney eyaletlerinin yeniden yapılanma döneminin tarihlerini taşıyor ve amcamın politikayla çok ilgilendiğinin kanıtlarını içeriyordu. Kuzeyden gönderilen vurguncu politikalara karşı yürütülen direniş hareketinde güçlü bir konuma sahip olduğu anlaşılıyordu. Evet, babam Horsham'da oturmaya başladığında 1884 yılının başıydı. Ocak 85'e kadar her şey yolunda gitti. Yeni yılın dördüncü günü kahvaltı masasında beraber otururken babamın aniden bir şaşkınlık çığlığı attığını duydum. Başımı kaldırıp ona baktığında bir elinde açık bir zarf, diğer elinin açık avucunda da beş tane portakal çekirdeği vardı. Amcama ilişkin anlattığım olayı uydurma bularak hep gülmüştü. Ama şimdi aynı şey kendi başına geldiğinden çok şaşırmış ve korkmuş gözüküyordu. ''Allah aşkına, bu ne anlama geliyor?'' diye kekeledi. Kalbim kurşun gibi ağırlaşmıştı. ''K-K-K ile ilgili'' dedim. Zarp'ın içine baktı. ''Evet, öyle'' diye bağırdı. ''O harfler yazılı. Fakat onların üstünde ne yazıyor?'' Onzu'nun üzerinden uzanıp okudum. Kağıtları güneş saatinin üzerine koy. Ne kağıtları? Hangi güneş saati? Diye sordu. Bahçedeki güneş saati. Başka yok ki? dedim. Fakat sözü edilen kağıtlar herhalde amcamın yaktıkları olmalı. Babam cesur gözükmeye çalışarak Uygar bir ülkedeyiz, dedi. Bu tür saçmalık olamaz. Mektup nereden geliyor? Dandiden, dedim. Posta damgasına bakarak. İskoçya'dan. ''Pervasız bir eşek şakası bu.'' dedi. ''Güneş saatleriyle ve kağıtlarla ne işim var benim?'' ''Bu saçmalığı dikkate almaya hiç niyetim yok.'' ''Ben polise gideceğim.'' dedim. ''Benim yüzümden kendine güldürmek için mi?'' ''Olmaz.'' ''Olsun. Gitmeme izin var. ''Hayır. Gitmeni yasaklıyorum. Böyle bir saçmalık için ortalığı telaşa vermek istemiyorum.'' Çok inatçı bir adam olduğundan onunla tartışmak boşunaydı. İşimin başına döndüm. Ama kötü şeyler olacakmış gibi bir önsezi vardı içimde. Mektubu aldığımızın üçüncü günü babam eski bir dostu olan Binbaşı Pribadi'yi ziyaret etmek için evden ayrıldı. Gitmesine sevinmiştim. Çünkü evden uzakta olduğunda tehlikeden de uzakta olacakmış gibi geliyordu bana. Ancak bunda yanılmıştım. Gittiğinin ikinci günü Binbaşı'dan bir telgraf aldım. Hemen gelmemi rica ediyordu. Babam... Çevredeki bir sürü kireç kuyusundan birine düşmüş, kafasından yaralanarak bilincini yitirmiş halde yatıyordu. Hemen yanına koştum. Fakat komadan çıkamadan öldü. Anlaşıldığı üzere, dönüşünde alacakaranlıkta yola çıkmıştı. Çevreyi tanımıyordu. Kireş kuyusunun çevresinde parmaklık yoktu. Polis hiç duraksamadan ölümün kaza sonucu olduğuna karar verdi. Ben tüm ayrıntıları inceledim ama cinayet olasılığını gösteren hiçbir şey bulamadım. Hiçbir çatışma ve ayak izi yoktu. Hırsızlık yapılmamıştı. Yollarda herhangi bir yabancı görülmemişti. Fakat huzursuz olduğumu size söylememe gerek yok sanırım. Babama kötü bir oyun oynandığından emindim. İşte böyle hiç doğuş olmayan bir biçimde mirası devraldım. Neden elden çıkarmadığımı sorabilirsiniz. Yanıtım şu olur. Başımıza gelen bu talihsizliklerin, amcamın hayatındaki bir olayla yakından ilişkili olduğuna inanmıştım. Tehlike var oldukça yer değişikliği işe yaramayacaktı. Zavallı babam, Ocak 1885'te vefat etti. O zamandan bu yana iki sene sekiz ay geçti. Bu süre içinde horşımla mutlu bir hayat sürdüm. Ailemizin başına çöken bu lanetin geçtiği ve bir önceki kuşakla son bulduğu umudunu taşımaya başlamıştım. Fakat bu umudun rahatlığına erken girmişim. Babamın başına gelen bela aynı biçimde bana da ulaştı dün sabah. Genç adam cebinden buruşuk bir zarf çıkardı ve masanın üzerinde salladı. Beş portakal çekirdeği düştü masaya. ''İşte zarf bu.'' diye devam etti. ''Posta damgası Londra Doğu kesimi. İçindeki yazılarda babama gelen zarftakinin aynı. Yine üç tane ki ve sonra ''Kağıtları güneş saatinin üzerine koy.'' yazısı. ''O anda ne yaptınız?'' diye sordu Holmes. ''Hiçbir şey. Hiç mi?'' ''Gerçeği söylemek gerekirse çaresiz hissettim kendimi.'' dedi, yüzünü ince, beyaz ellerine gömerek. ''Bir yılanın kendisine doğru kıvrılarak ilerlediğini gören zavallı bir tavşanınkine benzer bir duyguya kapıldım. Karşı konulmaz, amansız ve hiçbir çare ve önlemin para yetmeyeceği bir kötülüğün avucu içine düşmüş gibi gördüm kendimi.'' ''Öyle olmaz.'' diye atıldı Holmes. ''Harekete geçmelisin dostum, yoksa yiter gidersin. Seni bundan başka hiçbir şey kurtaramaz.'' mutsuzluğa düşmenin sırası değil. Polise gittim. Ya öyle mi? Fakat anlattıklarımı gülümseyerek dinlediler. Bence komiserin tüm mektupların şakadan ibaret ve yakınlarımın ölümünün polis kayıtlarında da belirtildiği üzere kaza sonucu olduğu, mektuplardaki notlarla ilişkili olmadığı görüşüne vardı kesindi. Holmes, yumruk yaptığı ellerini havada sallayarak inanılmaz bir aptallık bu!'' diye bağırdı. Yine de evde benimle kalmak üzere bir polis memurunu görevlendirdiler. ''Bu gece sizinle geldi mi?'' ''Hayır, ona verilen görev sadece evde kalmak.'' Holmes'un yumrukları yine havalandı öfkeyle. ''Peki neden bana geldiniz?'' dedi Holmes. ''Daha önemlisi, neden hemen gelmediniz?'' ''Bilmiyordum. Size gelmemi öneren binbaşı Prendergast ile ancak bugün görüşebildim. Mektubu aldığınızdan bu yana iki gün geçmiş. Daha önce harekete geçmeliydik. Bize anlattıklarınızdan başka bir ipucu, Yardımcı olabilecek bir ayrıntı yok sanırım. ''Bir şey var'' dedi Can Alpunşal. Elini iç cebine sokarak rengi atmış mavim tırak bir kağıt parçası çıkarıp masaya yaydı. Bu kağıdı amcamın odasında yerde bulmuştum. Anımsadığıma göre şöminede yaktığı kağıtların kenarları da buna benziyordu. Belki de bu kağıt o telaş içinde tomarlardan düştü ve gözden kaçarak yanmaktan kurtuldu. Çekirdeklerden söz etmek dışında pek bir işe yaramıyor gibi. ''Bunun özel bir günlük defterinin bir sayfası olduğunu sanıyorum. Yazının amcama ait olduğu kuşkusuz.'' Holmes lambayı kağıda yaklaştırdı ve ikimiz birden eğilerek baktık. Tırtıklı kenarlarından bir defterden kopartıldığı anlaşılıyordu. ''Mart 1869'' diye başlık atılmıştı. Altında bilmece gibi şu notlar yazılıydı. ''Ayın dördü. Hudson geldi. Eski programın aynısı.'' 7. McCauley Paramore. Westwine'a çekirdek gönderildi. 9. McCauley çekildi. 10. John Swain çekildi. 11. Peramore ziyaret edildi. Her şey yolunda. Teşekkürler, dedi Holmes, kağıdı katlayıp ziyaretçimize iade ederken. Şimdi bir dakika bile yitirmeden eve dönmelisiniz. Anlattıklarınız üzerinde konuşmaya bile zaman ayıramayınız. Ne yapacağım? Yapacak tek bir şey var ve derhal yapılmalı. Bize gösterdiğiniz o kağıdı sözünü ettiğiniz pirinç kutuya koyup bir de not eklemelisiniz. Nota, kağıtların amcanız tarafından yakılmış olduğunu ve sadece bu kağıdın kaldığını yazacaksınız. Öyle sözcükler kullanın ki inandırıcı olsun. Sonra kutuyu istendiği gibi güneş saatinin üzerine koyun. Anladınız mı? Tamamen. Şu anda öç alma gibi şeyler düşünmeyin. Bunu yasa yoluyla yapabileceğimizi sanıyorum. Ama önce tuzak kurmalıyız. ''Onlar tuzaklarını zaten kurmuşlar. İlk iş, sizi tehdit eden bu yakın tehlikeyi savuşturmak. Daha sonra da muammayı çözüp suçluları cezalandırırız. Teşekkür ederim.'' dedi genç adam, ayağa kalktı, yağmurluğunu giyerken devam etti. ''Bana umut ve yeni bir hayat verdiniz. Dediklerinizi aynen yapacağım. Hiç zaman kaybetmeyin. Her şeyden önemlisi, bu arada kendinize dikkat edin. Tehlike çok yakınınızda. Bundan kuşkum yok.'' ''Eve nasıl dönüyorsunuz?'' ''Waterloo'dan trenle. Saat 9 dokuz bile değil. Sokaklar kalabalıktır. Güvende olacağınızı sanırım. Yine de kendinizi yakından iyi savunamazsınız. Yanımda silah var. Bu iyi. Yarın olay üzerinde çalışmaya koyulacağım.'' ''Demek sizi Horsham'da göreceğim.'' ''Hayır. Sizin olayın sırrı Londra'da. Onu burada arayacağım.'' O zaman bir iki gün içinde size uğrayıp kutu ve kağıtlara ilişkin haberlerimi iletirim. Önerinizi tüm ayrıntılarıyla uygulayacağım. Elimizi sıkıp gitti. Dışarıda rüzgar hala uğulduyor, yağmur camlara vuruyordu. Bu garip ve vahşi öykü bize doğanın çılgın güçleri arasından, fırtınada yüzümüze vuran bir yosun yaprağı misali. Gelmişe benziyordu ve şimdi geri dönmüştü onlara. Sherlock Holmes ses çıkarmadan başı öne eğik Gözleri şöminedeki alevlere dikili bir süre oturdu. Sonra piposunu yaktı ve koltuğunda arkaya yaslanarak peş peşe havaya doğru yükselen mavi duman halkalarını izledi. ''Ne düşünüyorum biliyor musun Watson?'' dedi. Önümüze gelen vakalar içinde bundan daha fazla hayal gücümü zorlayan olmadı. Dörtlülerin işareti dışında belki. Evet, belki onun dışında ama şu John Openshaw... ''Şoltulardan daha büyük bir tehlike içinde gibi gözüküyor bana. Tehlikenin ne olduğu konusunda bir görüşe varabildim mi? Tehlikenin niteliği konusunda hiç kuşku yok.'' diye yanıtladı. ''Peki nedir bu tehlike? Ke, ke, ke kimdir? Neden bu talihsiz ailenin peşinde?'' Holmes gözlerini kapatarak ''Akıl yürütmede en kusursuz kişi.'' dedi. Kendisine bütün bağlantılarıyla tek bir vaka sunulduğunda sadece o vakayı oluşturan olaylar zincirini değil, aynı zamanda ondan çıkabilecek tüm sonuçları da çözümleyen kişidir. Nasıl ki kuyver tek bir kemiği inceleyerek onun hangi hayvana ait olduğunu doğru biçimde tanımlayabiliyorsa, bir olay örgüsündeki tek bir bağlantıyı iyi kavrayan gözlemci kişi de hem daha önce olmuş ve hem daha sonra olacak diğer olayları doğru biçimde sap diyebilmelidir. Mantığın tek başına ulaşabileceği sonuçları henüz kavrayabilmiş değiliz. Duygularının yardımıyla çözüm arayanları bocalatan sorunlar belki araştırmayla çözümlenebilir. Fakat çözümleme sanatını zirveye çıkarmak için akıl yürüten kişi, bilgi alanına giren gerçeklerin hepsinden yararlanmalıdır. Kolayca görebileceğin gibi bu da kendi çapında kişinin çok geniş bir bilgi dağarcığına sahip olmasının önemini vurgular. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz eğitim ve ansiklopedi çağında bile bu çok ender rastlanan bir başarıdır. Yine de bir insan için kendi işinde yararlı olabilecek bütün bilgileri edinmek o kadar imkansız değildir. İşte benim durumum bu. Ben bunu yapmaya başladım. Doğru anımsıyorsam dostluğumuzun ilk günlerinde sen bir vesileyle benim bilgi sınırlarımı kağıt üzerinde çok kesin biçimde tanımlamıştın. ''Evet'' dedim gülerek. ''Çok özel bir belgeydi o.'' Anımsadığıma göre felsefe, astronomi ve siyasetten sıfır almıştım. Botanikte değişken, yer bilimde ise şehrin 70 kilometre çevresindeki herhangi bir yörenin çamur izlerini tanımak açısından çok ileri, kimyada kendine özgü, anatomide düzen dışı, edebiyatta harika, suç kayıtları tutmakta eşsiz, ayrıca kemancı, boksör, eskrimci, avukat ve son olarak kokain ve tütünle kendi kendini zehirleyen biri. Sanırım bunlar da çözümlememin ana hatları. Holmes son tespitime gülümsedikten sonra evvelce söylediğimi şimdi de söylüyorum dedi. Bir insan ilk elde kullanacağı mobilyaları beynindeki küçük tavan arasına istif etmelidir. Diğerlerini ise istediğinde alabilmek üzere kitaplığının sandık odasına koyabilir. Şimdi bu gece bize sunulan türde bir vaka için bütün kaynaklarımızı seferber etmemiz gerekiyor. Lütfen yanındaki raftan Amerikan ansiklopedisinin K harfini içeren cildini bana uzatır mı mısın? Teşekkür ederim. Şimdi durumu değerlendirip neler çıkarabileceğimize bakalım. Öncelikle güçlü bir tahminle başlayabiliriz. Albay Openshaw'ın Amerika'yı terk etmesi için çok güçlü bir nedeni vardı. O yaştaki insanlar alışkanlıklarından kolayca vazgeçmez. Florida'nın çekici iklimini bırakıp bir İngiliz taşla kasabasında yalnız yaşamaya başlamak, albayın isteyerek yaptığı bir seçim olmasa gerek. Buraya gelince birden yalnızlığa düşkün olması bir şeyden veya kişiden korktuğunu akla getiriyor. Bu nedenle kendisini Amerika'dan ayrılmaya zorlayan gerekçenin bu korku olduğunu araştırmamızın başında bir varsayım olarak benimseyebiliriz. Neden korktuğuna gelince, bu konuda sadece kendisine ve mirasçılarına gelen o ürkünç mektuplara dayanarak çözümleme yapabiliriz. Mektupların hangi yerlerden postalandığına dikkat ettin mi? İlki Pondişeri'den, ikincisi Dundi'den, sonuncusu da Londra'dan, Londra'nın doğu kesiminden. Bu isimlerden ne çıkarabiliriz? Hepsi de liman. Mektupları gönderenler gemi yolcusu. Çok iyi. Bir ipucu bulduk bile. Gemide bulundukları olasılığında kuşku yok. Güçlü bir olasılık. Şimdi başka bir noktaya ele alalım. Pondişeri olayında tehditle ölüm arasında yedi hafta geçmiş. Dande olayında geçen süre ise sadece üç dört gündü. Bundan bir anlam çıkabilir mi? İlkinde alınan yol daha uzun. Fakat mektubun geldiği yol da uzundu. Bundan bir şey anlamadım. ''Adam ve adamların bindiği geminin yelkenli bir gemi olduğunu tahmin ediyorum. Öyle gözüküyor ki o ürkünç tehditleri kendileri yola çıkmadan önce postalamışlar. İkinci mektup Dandy'den geldiğinde olayın ne kadar çabuk gerçekleştiğini görüyorsun. Pondişeri'den buharlı gemiyle gelmiş olsalardı hemen hemen mektupla aynı zamanda varırlardı. Ama bildiğimiz gibi yedi hafta geçmiş. Bu yedi haftanın mektubu getiren posta gemisiyle mektubu yazanı getiren yelkenli geminin arasındaki barış zamanının farkı olduğunu düşünüyorum.'' Evet, olabilir. Göçlü bir olasılık. Bu yeni olaydaki ölümcül ivmediliği görüyorsun. Genç Openshaw'u bu nedenle dikkatli olmaya zorladım. Mektupları gönderenler eylemlerini hep yolculuklarının sonunda gerçekleştirdiler. Ama bu sefer mektup Londra'nın içinden geliyor. Gecikme olacağını düşünemeyiz. Tanrı aşkına diye bağırdım. Bu amansız baskının anlamı ne olabilir? Albay Openshaw'un elindeki kağıtların gemideki kişi veya kişiler için çok önemli olduğu anlaşılıyor. Bir kişiden fazla oldukları gayet açık sanırım. Tek başına bir adam iki cinayeti polisin yanıltacak biçimde gerçekleştiremezdi. Bu işin içinde birden fazla sayıda kararlı ve paralı adam olmalı diye düşünüyorum. Ele geçirmek istedikleri kağıtlar işlerinden belirli bir kişiye ait değil. Çünkü KKK bir örgütün simgesi. Hangi örgütün? Ku Klux hiç duymadın mı? Hayır. Holmes önündeki ansiklopedi cildinin sayfalarını çevirdi. İşte burada, Ku Klux Klan ismi, bir tüfeğin atışa hazırlanması sırasında çıkan seslerden esinlenerek türetilmiştir. Bu dehşet verici gizli örgüt, iç savaştan sonra güney eyaletlerindeki bir grup asker tarafından kurulmuş ve ülkenin çeşitli yörelerinde, özellikle Tenese, Louisiana, Carolina'lar, Georgia ve Florida'da hızla yerel birimlerini oluşturmuştur. Gücünü siyasi amaçlar için, öncelikli olarak zenci seçmenleri yıldırmak ve örgütün görüşlerine ters düşenleri öldürmek ve ülkeden kaçırmak için kullanmıştır. Eyleme geçmeden önce hedefledikleri kişiye genellikle bir uyarı notu gönderirlerdi. Bu notun garip fakat tanınmış biçimi bazı yörelerde yapraklı bir meşe dalı, diğerlerinde ise kavun veya portakal çekirdekleriydi. Söz konusu uyarıyı alınca hedefteki kurban ya eski görüşlerini açıkça yatsıyor ya da ülkeden kaçıyordu. Uyarıya kulak asmayıp direndiğinde ölümle karşılaşması kaçınılmazdı. Ölüm çoğu kez tuhaf ve hiç beklenmedik biçimde gerçekleşiyordu. Örgütün yapılanması öyle kusursuzdu ve yöntemleri öyle kılıfına uydurulmuş biçimde yürütülüyordu ki tutumunu değiştirmeden cesur adamı oynayıp da başına bir bela gelmemiş birine rastlanmadığı gibi eylemleri yapanların izi de sürülemiyordu. Birleşik Devletler Hükümeti'nin ve Güney'in iyi niyetli ve sözü geçer kişilerinin çabalarına rağmen, KKK birkaç yıl içinde gelişti ve büyüdü. Fakat hareket 1869'da birden çökmüş, ancak daha sonraki yıllarda aynı tür eylemlere seyrek de rastlanmıştır. Kitabı kapatarak, ''İşte gördüğün gibi.'' dedi Holmes. Örgütün ani çöküş zamanı Open Shop'un örgüt elemanlarını ilgilendiren kağıtlarla birlikte Amerika'dan ayrılışına denk geliyor.'' Neden ve sonuç bu olabilir pekala. Topluluğun amansız gücünden kalan bazı hayaletlerin OpenShaw ve ailesinin peşinde olmasına şaşmamak gerek. Kayıt defteri ve günlükteki bazı isimler güneydeki önemli kişileri suçlu duruma düşürebilir. Bu belgeler ile geçinceye kadar geceleri rahat uyuyamayan birçok kişi vardır sanırım. Anlıyorsun değil mi? Öyleyse gördüğümüz sayfa düşündüğümüz gibi doğru anımsıyorsam şöyle yazıyordu. A, B ve C'ye çekirdek gönderildi. Yani onlara örgütün uyarısı gönderildi. İzleyen kayıtlarda A ve B'nin çekirdikleri, yani ülkeyi terk ettikleri yolunda bir kayıt vardı. Son olarak da C'nin ziyaret edildiği not edilmişti. Korkarım bu ziyaret C için çok kötü sonuçlanmıştır. Evet doktor, bu karanlık alanı biraz aydınlatabileceğimizi sanıyorum. Bu arada genç Open tek şansı söylediklerimi hemen yapmasına bağlı. Umarım yapmıştır. Bu gece artık söyleyecek ve yapacak başka bir şey kalmadı. Şuradan kemanımı ver de yarım saatliğine bu kötü havayı ve insanların ondan da kötü olan eylemlerini unutmaya çalışalım. Sabah hava açmıştı. Güneş, şehrin üzerindeki bulut katmanlarının arasından örtülü biçimde parlıyordu. Ben aşağı indiğimde Holmes kahvaltıya başlamıştı bile. Seni beklemediğim için beni bağışla. Bizim genç open şovun vakasıyla meşgul olacağından önümde çok yoğun bir gün var. Neler yapacaksın? Yapacağım işler ilk aşamadaki araştırmalarıma bağlı. Daha sonra belki horşuma gitmek zorunda kalabilirim. İlk önce oraya gitmeyecek misin? Hayır. Şehirde işe başlayacağım. Zili çal da hizmetçi kahveni getirsin. Beklerken masada duran açılmamış gazeteyi alıp göz gezdirdim. Bakar bakmaz kalbimi donduran bir başlıkla karşılaştım. Holmes... ''Çok geç kaldın!'' diye bağırdım. ''Ne? Ne olmuş? Bir şey olacağından korkuyordum zaten.'' Sakin bir tavırla konuşuyordu ama çok sarsıldığını görebiliyordum. Gözüm başlıktaki habere ve Openshaw ismine takıldı. Şöyle yazıyor. ''Waddle'lığı köprüsünün yanındaki acıklı olay. Dün gece saat 9 ile 10 arasında köprünün yakınında devriye gezen polis memuru Kalk, bir imdat çağrısı ve suya düşen bir şeyin sesini duymuştur.'' Ortalık çok karanlık ve hava fırtınalı olduğundan, yoldan geçen birkaç kişinin yardımına rağmen kurtarma girişimi sonuçsuz kalmıştır. Fakat hala verilmiş olduğundan daha sonra nehir polisinin yardımıyla sudan çıkarılan cesedin, ceket cebinde bulunan bir zarftan, John Openshaw adında, horş'unda oturan bir gence ait olduğu anlaşılmaktadır. Adı geçenin, Waddleau istasyonundan kalkan son treni yakalamak için koştururken, karanlıkta yolunu şaşırdığı, ve nehir botlarının yanaştığı dar iniş yerinde boşluğa adım attığı sanılmaktadır. Bedeninde çarpışma izi görülmemiştir. Zavallı gencin talihsiz bir kazaya kurban gittiği kuşkusuzdur. Bu olay, yetkilerin nehir kıyısındaki iniş-biniş yerlerinin durumunu gözden geçirmeleri gerektiğini gündeme geçirmektedir. Birkaç dakika sessizce oturduk. Holmes, şimdiye kadar hiç görmediğim biçimde sarsılmış ve çökmüş gözüküyordu. Bu durum gururumu incitiyor Watson, dedi sonunda. Vaka şimdi benim kişisel sorunum oluyor. Tanrı sağlık verirse bu çetenin üzerine gideceğim. Open Shaw benden yardım istemeye geldi. Ben ne yaptım? Onu ölüme gönderdim. Koltuğundan fırladı ve uzun, ince ellerini sıkıp açarak yüzü kızarmış halde odanın içinde yukarı aşağı kontrolsüz adımlar atmaya başladı. ''Şeytan gibi kurnaz bu adamlar.'' dedi yüksek sesle. ''Onu oraya kadar nasıl çekip avlamış olabilirler? Nehir kıyısı doğrudan istasyona bağlı değil. Köprü ise hiç kuşkusuz böyle bir gecede bile amaçları için fazla kalabalıktı. Göreceğiz Watson, sonunda kim kazanacak bakalım.'' ''Ben çıkıyorum.'' ''Polise mi gidiyorsun?'' ''Hayır, ben kendimin polisi olacağım. Ağa ördüğümde takılan sinekleri alabilirler, daha önce değil.'' Bütün günü muayenehanemde çalışarak geçirdim. Baker Street'e döndüğümde vakit geç olmuştu. Holmes henüz dönmemişti. Geldiğinde saat on civarındaydı. Solgun ve yorgun görünüyordu. Dolaba doğru yürüdü ve bir parça ekmek koparıp ağzına attı. Çabucak yedikten sonra üstüne koca bir bardak su içti. ''Açsın galiba.'' dedim. ''Çok açım. Kahvaltıdan beri ağzıma bir şey koymadım. Yemeği düşünecek zamanım olmadı. ''Araştırman nasıl gitti?'' ''Avcımın içindeler.'' Genç open öcü yakında alınacak. Hadi Watson, onların kendi şeytansı işaretini şimdi biz onlara karşı kullanalım. İyice düşündüm bunu. Ne demek istiyorsun? Dolaptan bir portakal aldı, parçalara ayırarak çekirdeklerini masanın üzerine silkeledi, içlerinden beş tanesini bir zarfa koydu, kapağın iç yüzüne J.C.'ye verilmek üzere S.H. yazdı. Sonra zarfı kapatarak gideceği adresi ekledi. Kaptan James Calhoun, Lone Star yelkenlisi, Savannah, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri. dedi. Limana girerken bu mektup kaptanı bekliyor olacak, dedi sinsice gülümseyerek. Uykusuz bir gece geçirecek. Daha önce nasıl Openshaw mektubu kendi yazgısının habercisi olarak gördüyse, kaptan da bunu öyle görecek. Ya ama bu kaptan Calhoun kim? Çetenin başı. Diğerlerini de ele geçireceğim. Ama sıra önce onda. İzin nasıl buldun? cebinden büyükçe bir kağıt çıkardı üzeri tarihler ve isimlerle kaplıydı bütün günü lloyd gemicilik şirketinin kayıtları ve gemi seferlerine ilişkin eski dosyaları incelemekle geçirdim 1883 yılının ocak ve şubat aylarında pondişeri'ye uğrayan bütün gemilerin daha sonraki seferlerinin izini sürdüm o aylarda büyük tonajlı 36 geminin limana giriş kaydı yapılmıştı bunların arasında lonstar isimli gemi hemen dikkatimi çekti çünkü londra'ya uğrayıp ayrıldığı kayıtlıydı ama gemi, Birleşik Devletleri'nin eyaletlerinden birine verilen bir ismi taşıyordu. Texas sanırım. Ben hangisi olduğundan emin değilim. Fakat o geminin Amerikan gemisi olduğunu anlamıştım. Sonra? Sonra Dundee Limanı'nın kayıtlarına geçtim. Ocak 1885'te Lone Star'ın orada olduğunu görünce kuşkum kesinliğe dönüştü. Hemen şu aralar Londra Limanı'nda hangi gemilerin bulunduğuna baktım. ''Evet, evet, Lone Star buraya geçen hafta gelmiş.'' Alvırtırıhtımına gittim ve geminin bu sabahki gelgitle tam esten çıkarak eve dönüş için Sabana'ya doğru yelken açtığını öğrendim. Rüzgar doğuya doğru estiğinden şu anda herhalde Isilof White'a yaklaşmıştır. Peki ne yapacaksın? Elim yakasında sayılır. Öğrendiğime göre o ve iki arkadaşından başka gemide Amerikan asıllı kimse yok. Diğerleri Fin ve Alman. Dün gece üçünün birden gemide olmadığını da biliyorum. Bu bilgiyi geminin yükleme işine bakan görevli memurdan aldım. Gemileri Savana'ya vardığında, posta gemisi bu mektubu çoktan getirmiş olacak. Ayrıca bir telgrafta, Savana polisine bu üç adamın bir cinayet suçuyla burada aranmakta olduğunu bildirecek. Ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, insan aklından çıkma planlarının işe yaramadığı oluyor. Ne yazık ki çekirdekler, Can Openshop'un katillerinin eline geçmedi. O çekirdekler ki, Onlara kendileri kadar kurnaz ve kararlı birinin enselerinde olduğunu gösterecekti. O sene Ekinoks fırtınaları çok şiddetliydi ve uzun sürüyordu. Lone Star gemisiyle ilgili haberleri çok bekledik ama hiç bilgi alamadık. En sonunda Atlantik'teki bir gemiye ilişkin bir haber rastladık. Dalgaların arasında bir geminin kırık arka direği görülmüş, üzerinde LS harfleri kazılıymış. Lone Star'ın sonuna ilişkin bildiğimizin hepsi bu. Sopt.